Sanatçımız şimdi de söz ve müziği kendisine ait olan bir eseri seslendiriyor. Riyaymış sevgisi o güzelin anladım, yalnızlık takip eder ruhumu adım adım.